Evet. Selamü alayküm ve rahmetullah. Kardeş, bak tek tek gidelim. Benim için konunun anlaşılması mühimdir Ben aynı Yusuf suresinde dediği gibi ayette buyuruyor diyor ki: "Fain hadi sabi l fadhu illallah ala basire ana waman tabaani subhanallahı ve ma anaminal mushriki". İşte bu benim apaçık yolumdur.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 E, hata ediyorsunuz. Yani bu konuda hata ediyorsunuz. Tahavih'in akidesi bizim ölçümüz değildir kardeş. Bakınız siz muhtemelen Hanefi mezhebinden misiniz? Siz Hanefi mezhebindensiniz muhtemelen. Yani ben tahmin ediyorum değilseniz söyleyin yani farklı bir mezhepti o. Hanbeli.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 Yalnız ben konuşurken yazdıklarınıza bakamıyorum. İmanın azalması ve çoğalması nasıl küfür olabilir?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 en deze toeleat alleen ayatuhu aayatu, zadet hem i manen. Waar alle Rabbi hem yetawakkaloon minner okim seler dirki. Jan Larnda Allah Analdo Zaman, Urek Leru Urpelir, Kendelerne onu aayet Leru Okunduzamanda, i mannleru artar, i mannleru artar, zadet hem i manen. Rab'lerine temekkulun ve onlar yalnız Allah'a dayanıp güvenirler. Bak kardeş. Burada bu okuduğumuz ayette tevili kimin yaptığını biz çok iyi bilmekteyiz. Allah Subhanahu ve Taala imanın artmasından bahsediyorsa iman da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 Imam Abu Hanife, Diyor ki ne? Iman, Kalp de tasdik, Dil ile ikrardır. de amelleri bile ondan saymıyor. Ve amelleri imandan saymamakla beraber artmaz, eksilmez diyor. En basiti de ki azalan bir şey, O zaman, te geven biter diyor. kans te biter diyor. Kardeş Biz Biz öyle geçmiş Ha, Ben de sana aksini söyleyen birçok Delil getirebilirim Fezede Fesudedir mi? Allah'u akbar Yani gerçekten şimdi Kalkıp bakarsan böyle değildir Allah'u alem biraz hoşafçı Meselesine dönecek bu öyle görünüyor Ancak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 Biz hemen bakarız da onlar bunu böyle söylediği diye ben yani siz bizi tanımıyorsunuz Allah-u Alem. Bakınız biz ne Haneficiyiz ne Şafiiciyiz ne Hanbeliciyiz ne de başka bir şeyiz. Biz hakkın etrafında dönen kimseleriz. Ha Ne diyor Ümde İmam-ı Şafi'yi Rahimeullah'a?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 öyle inanılması gerekirdir. Gereklidir. Yani o günün meselesiydi, bugünün meselesiydi diye bir ayrımı doğru bulmuyorum. Ve ben diyorum ki, ben diyorum ki e, o yolda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi demin derste de okudum فَاِنَّ هَذِهِ الْؤُمَّ سَتَفْتَرِقُ هَلَا ثَلَافَ سَبْعِينَ مِلَّهِ كُلُّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَهِ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 kardeş ya. Yani sabahtan beri yani sabahtan beri ne demek istediğini dahi anlayamadım yani. Ne yapmak istiyor? Ne sormak istiyor? Sormak istediğini, yapmak istediğini belli değil yani. Bu tür böyle ben delimde ne anlarım diyor sonra e, öyle şeyler yazıyor ki yani yalan da söylüyor. yatsın ki inleyecek burada. Zaman kaybı ya. Bu, bu tür insanlar zaman kaybı ya. Subhanallah ya. İstediğine işte hambeleyim demekle yalan söylüyorum. Ebu Hanife'ye göre imanın altı şartı varmış, yedi şartı varmış, beş şartı. Sanki biz yani bunları konuşuyoruz zaten. Mevzumuzu değildi ki bizim. Mevzumuzu ve Allah iman konusundaki muhalefetini herkes biliyor. Çok iyi biliyoruz. Ehl-i Sünnet'e göre şahs kalmıştır. Hatta mürsiye olarak suçlanmıştır. İman konusundaki tanımına göre, Ama biz onu suçlamıyoruz Çünkü İmam Ebu Hanife ve Allah mutezile gibi veya mürsiyeler gibi, şeyler gibi, cehmiyeler gibi akıldan yola çıkarak bu sırada ulaşmamıştır. Naslardan yola çıkarak bu sonuca ulaştığı için bundan dolayı biz ona saygı duyuyoruz ama bizim iman ölçümüz Ebu Hanife'nin tarif ettiği iman ölçümüz, ölçümüz yok. Yani. Bizim iman ölçümüz dille söylemek, kalpte tasdik, organlarla amel itaatlerle artar, isyanlarla azalır. Bizim iman tanımımız budur yani. Ey Ebu, biz öyle olsak zaten Ebu Hanife'nin kini kabul ederdik. Yani bunun ben Hanbel olduğuna falan inanmıyorum. Çünkü Hanbelilerin namaz yani namaz konusundaki tavrını, imanı herkes biliyor. Nasıl bilene yasayi bulduklarını. Ahmet bin Hanbel'e göre Ahmet bin Hanbel'e göre namazı terk eden kafir olur. Yani apaçık hadis var diyor. Kafir olur diyor. Yani bu alakası yok. Yani burada bir dişlik taslamaya gelen ve zamanımızı çalan bir insan asıl mesele nerede? çıktı biliyor musun? Cübbeli Ahmet denen o soykarıyı dinletiyordum ben o şeytanı dinletiyordum adamın söylemiş olduğu küçük sözler var şirke davet ediyor. İslam'ın en temel meselesi olan tevhidi bozan laflar ediyor diyor ki Allah'tan başkasına bir insan seslenip yardım istese diyor. buna bir şey olmaz diyor. E, sorun yok diyor Ona gören mekyllimüştükleri de bir sorun yok. Mekyllimüştükler de Allah hatta mekyllimüştüklerden daha beter aslında bunların şirkti. Onlar sıkıntı anında mekyllimüştükler sıkıntı anında dini Allah'a haskılarak ona dua ediyorlar bir ayette. Dua çünkü ibadetin özü. Apaçık ayetler var bunu. sahip bir yer. el yanlış. Öyle bir şey yani. İşte. Orada benim arkadaşlarım var. Yani o, onun bütün şeyleri indirmiştim. İndirmiştim. Maktisiden falan bahsedince Maktisiden falan bahsedince zaten Argusçuk anlamıştım da. Fakat yani ne yapmak istediğini yani nasıl bir sonuca varmak istediğini kavrayamadım. Ben bir şey bilmiyorum. Kuduru'dan bahsediyor. Kuduru dediğin harfi, fıkhının önde gelen e, yazarlardan birisidir. Kuduru diye bir kitap şey yok kitaplarda. Halifilerin yazdığı eee daha doğrusu bu eşari ve maturidlerin yazdığı halifilerin yazdığı kitaplarda tevhid şirk meseleleri yok bile doğrudur. Uluhiyet, Uluhiyet konusu yok bile. Çok farklı anlatımları var. İlmihalelerinde böyle bir şey yok. Bin deneden bir su getirerekten şey yaparlar İşte hepsini tevhid, Acidem alaikum. Waar rahmatullahi wa barakatuh, Allah yani Sabramus test yani ben.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 atlanması hoş değildi. Yani bu arkadaş beni istiyor Allah-u Alem şu an. Ee, ben de farkındayım ama artık ben de bitirme noktasına geldim. Yani tevhid tevhid nedir? hambeliyim diyorsanız uluhiyet, rububiyet derim diyor. O aslında sorunun nereden çıkacağını da biliyordu. Yani ben Kur'an-ı bir örnek verdim. Ee, bunun üzerine e, çok yoğunlaştı. El-umde demesinden ben de anladım aslında. Ee, ancak ben diyordum ki hani belki bir yere varırız. Belki Ee, aslında bizim böyle olmadığımızı e, anlar veya bir e, yanlış bir kanaat oluşmasın diye bu kardeşte Allah selamet versin ama biz e, ona imkan verdik belki konuşsun istedik ama bu böyle yapılmaz yani bence e, çok böyle dilbaz olmak e, çok dilbaz olmak veya burada efendim sanal bir sanal bir sohbet yapma gayretinde olmayı hoş bulmuyoruz.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 ama sürekli daha da sohbetin akışını bozacak şeylerdi. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah ben gücüm yeterse yarın bu dersi telafi ederiz kazasını yarın yaparız inşallah. Allah sizden razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve barakatun. Başka konuşacak bir şey yoktu aslında. Her küfür işleyen kafir mi hayır diyorsun. Ben de aynısını söylüyorum. Her şirk işleyen müşrik olur mu hayır. Tamam işte tek soru tek cevapsa Elü Sünedin kaydeleri belli bu konuda. Elü Sünedin kaydeleri biliniyor yani biz bizim odada tekrirci olmadığını, iyi tekrirler size falan tekrirci odada değil kesinlikle böyle bir şey yok. Acaba edilmesi gereken kişiler var gibi insanlar Allah'tan başka ilah edinmeye davet eden onların tevhidini bozup ayetlerini yıkan kişilerin ekfir gerekir. Başka bir şey kalmıyor zaten yani onun iddialarını küfür ve şirk olarak kabul et, etmiyorsa bir insan tevhidi falan bilmeyen bir insandır. Zata yönelip bundan yardım istemeyi normal görüyorsan o zaman Mekkeliler niye biz kafir diyoruz ki niye müşrik oluyor Mekkeliler ya? hiç müşrik falan demeyelim bunlar biz Allah'a yak hatta Mekkeliler yukarı buna ilallah zülfe bunlar biz Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara ibadet ediyoruz diyorlar bugünkilerin biraz daha hafif ya direkt zatlarına yönelme de yok hatta onların Bugünküler direkt zata yöneliyor sıkıntı anında da bomluk anında da darlık anında da insanlar dara düştükleri zaman gidiyorlar. Hatta sıkıntıya düştükleri zaman, hastalar olduğu zaman, ihtiyaçları olduğu zaman Allah'a değil, Allah dışındaki bu varlıklara yönelip beles bekliyor. Allah diye işte, direkt işte yanar gidermiş. Allah'tan dur diye direkt işte türlü sus gerebilecek yerden gibi yakarmış bu. Malûkata bezettirmektir. Allah azze ve celle'yi baraja benzetmek, elektriğe benzetmek, hepsi şirk benzetmeleridir. Tabii ki kim demiş Rabbimize direkt yalva yalvarılmayacağına, seslenmeyeceğine tam tersi Kur'an ve sünnette direkt Rabbinizden isteyin ona yalvarın. Ra i̇ster Rahman deyin, ister Rahim deyin. İstihane ondan isteyin Tevhidin özü temeli budur. Duadır tevhidin özü temeli. Cübbeli denen o müşrik kağıtır diyor ki direkt Allah'a, direkt dua edelim demek, şeytana kulluk yapmaktır diyor. Dinlesen, yani insanın küllerini ürküldücü laflar ediyor. Medet, ya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 nasıl mutluluklar, kafirler inat, kuru bir inat hiçbir hüccetleri, hiçbir beyanları, hiçbir delilleri olmamasına rağmen kuru bir inatları ağabey olarak kabul etmiyorlar. Kibirlenerek kuru bir inatla yahut Allah'ın ayetlerinin yahut Resulünün bu konuyla ilgili yani milletinin düşün vermesi istendiğinde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 Kapsamlı olarak şamil bir şekilde tüm yönleriyle kavrayamaz, bunu algılayamaz diyerek üst çevirmesi bunların hepsi bir var ki, nedir? Küfürdür. Yahut, Allah-u Teala'nın evet hükümleri uygulanabilir, yani Allah-u hükümlerine başvurulabilir, hüküm vermesi için Allah'ın kitabına, Rasulü'nün sünnetine gidilebilir ama onlardan başkasına gitmek, onların başkasının hükümünü talep etmek daha iyi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 şüphördür. Bunların hepsi Ancak diyorsa ki kimse evet Allah'ın hükümlerinin uygulanması gerekir. Asıl olan bu. Ama bunu bilmesine rağmen bunu itikad etmesine rağmen gidip şehretinden dolayı rüşvet olarak nefsine yenip düştüksün. Bu şekilde gidip başvurması için nedir arkadaşlar? Kınahtır. İlk kınahtır, şunu değildir. İtikabı diyor ki, Allah'ın hükümlerinin hüküm olması, hüküm olarak verilmesi gerekiyor. Allah'ın ayetlerine ve Peygamberin sünnetine gidilmesi lazım. Ama o konuda ne yapıyor? Biliyor ki, başka hüküme başvurduğu zaman Bende isteğini elde edilecek. Öyle bir ne, neyi var onun? Nefsi bir menfaati var. Bunu bilerek gitmesi küfür değildir. Ama nedir arkadaşlar? Büyük bir günahtır. Çünkü sen hemen biliyorsun Allah-u Teala'nın hükümlerine gitmen gerektiğini, Rasulü'nün sünnetinin hükümlerine gitmen gerektiğini. Ama bunu bilmeler rağmen ne yapıyorsun? Menfaatin için gidiyorsun. Buralara başvuruyorsun. Bu da nedir arkadaşlar? Günahtır. Büyük günahtır. Bakın, bunların ikisini ne yapmak lazım? Ayırt etmek lazım. İkat ederseniz biz Allah'ın indirdikleriyle, hükmetle meselesini konuşmuyoruz. Bununla şu anda konuştuğumuz karıştırmamalı. Bizim şu anda konuştuğumuz ney? Allah ve Rasûlü'nden başkasını hüküm vermesi için ona giderek hakem kılmak. Hakem kankedir. Bu. Konuştuğumuz bu, o ayrı bir mesele. Onun tavsini de gelecek şu anda bu meselenin tafsirini veriyor. Önemli bir tafsir arkadaşlar bu. Yani, Mehl-i Sünnet Cemaat'in çekilmiş olduğu bu tafsir çok önemli. Bu tafsili, bu ayrıntıyı bilmedikleri için insanlar ne yapmaktalar? Kutsuz bu konuyla ilgili tekbir edilmemesi gereken kimseleri tekbir etmek demek. Rahat demek demek. Niye? Çünkü ilim yok. Ayeti alıyor, i̇bn Ömer'in dediği gibi müşriklerle ilgili, münafıklarla ilgili ayeti alıp Hemen kimlerin üzerinde uyguluyor? Müslümanların üzerinde uyguluyor. Evet sen bu Müslümana diyebilirsin. Kına işlemiştir, hata etmiştir. Ama cahilce bilmeden ne yapamazsın? Ettir, edenmezsin. Zaten sen o makamda iyisin. Bunun makamı onun fikri olan kişiler alimlerdir, yöneticilerdir. Bir de konuyla ilgili ne var arkadaşlar. allah Teala'nın ve Rasulü'nün isimlerinden başka, onlardan başkalarını mecbur kaldığı için hakem tayin eden, o mercilere mecbur olduğu için mutbar olduğu için başvuran kimselere rükmü var. Bu da üçüncü rükmü. Ayrı bunların hepsi. Dikkat ediyor musunuz bu tavsiyata? Az önceki mecbur kalmıyor. <gülüyor> günah işleme, büyük günah işlemiştir rükmünü verdiğimiz kimse mecbur değil. Ben Fatih için öyle zarurette yok, bir mecburiyet, istirar da yok.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 Öyle değil mi? Ne yapacaksın? Elime elime bu ayrı bir tavsiye geçiyor. Diyor ki eğer insan mecbursa şu üç şart dahilinde zaruret babından Allah'ın ve Rasulü'nün dışındaki bir yere ne yapabilir? Başvurabilir. Nedir o üç şart? Diyorlar ki birinci şart kokut, yani bu zarar maar ze hebben geen verhaal. Ze hebben geen verhaal. Ze hebben geen verhaal. Ze hebben geen verhaal. Ze hebben geen verhaal. geen verhaal. Ze hebben geen verhaal. Ze hebben geen verhaal. Ze hebben geen verhaal. Ze hebben geen verhaal. Ze hebben geen Hakkını geri alması için, hakkını elde etmesi için önünde bu mahkemelere başvurmaktan başka bir çaresi olmayan, olmaması için. Evet. Başka bir çözüm yolu yok. Hakkını almışlar. Ancak bunlar sayesinde senin ne yapacaklar? Hakkını iade edecekler. O zaman başvurabilirsin. Üçüncü şart, اَنْ يَأْخُذَ مَا اَعْتَشْتَرْعُوا بَحَسْتَ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 bir talepte bulunmayacaksın. Bu kuşar dahilinde insan mecbur kaldığında ne yapabilir? Bak buraya bakılabilir. Bunun da bir sıkıntı yok. Yani ilim ehlinin Lejnet Daime'nin vermiş olduğu fetvalarda bu şekildeydi. Mecbur kalan, muhtar olan kimseler için. Hatta şey عبدالله دين مزر رحمه الله